Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'a bi ihsan ila yomil din amma ba'd Bugün 7 Haziran 2012 Perşembe Tefsir Usulüne Giriş Derslerimizin 3. dersi Şeyh İbnu Useym'in risalesinde ilerlemeye devam ediyoruz. Evet en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyur.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 Özel bir sebep, mesela Ahmet hakkında indi, Mehmet hakkında indi. İnmekle birlikte lafsi umum bir anlam ifade ediyorsa ayetin hükmü hem ini sebebini kapsar, yani o Ahmet hakkında inmişti ya hem o olayı kapsar, hem Mehmedi kapsar. Hem de lafsın kapsamına giren bütün hususları kapsar. Tamam? Devam edelim. Çünkü, Bunları tafsili bir şekilde açıklayacağız evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ümmet için tecrih de bulunmak üzere inmiştir. Şimdi sebebi ne?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 isnat edip buyruğunu indirdi. Bu buyrukları beşincisinde de eğer der buyruğuna kadar okudu. E yani eğer şöyle şöyle olursa aleyküm selam buyruğuna kadar okudu. Tamam. Şimdi bakın kardeşler olay şu. Allah Subhanahu ve Taala'nın indirdiği ayetler hangisi? Nur suresinden 6-9'a kadar. Doğru mu? Kardeşe de ver bir tane kitap. Tamam. E, <gülüyor>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 Bunun üzerine Cebrail iniyor ve vahyi indiriyor. Ve 6'dan 9'a kadar olan ayetleri indiriyor. Tamam mı? Şimdi biz şöyle diyemeyiz. Hilal ibn-i başından bir olay geçti. Allah da ayetleri bu olay üzerine indirdi. Dolayısıyla bu ayetin hükmü sadece Hilal ibn-i Umeyye'ye hastır diyemeyiz. Neden? لِأَنَّذْ عِبْرَةَ بِأُمُومِ اللَّفْسِ لَا بِخُسُوسِ الْسَّبَبِ Çünkü muteber olan lafzın umumili, umumiliğidir, sebebin hususiliği değildir. Tamam. Devam edelim şimdi. Bunu ispatlıyor şimdi Şeyh İbn Hüseyin. Evet. Bu ayeti kerimeler Hilal bin Ümeyye'nin Bunu anladıktan sonra bakın Birazdan göreceksiniz. Biz bunu sıfırdan işleyeceğiz. İbn Hüseyin'in sözü bittikten sonra Bu nası sadece bir ders ayırdık normalde daha seri gidiyoruz ama bir ders ayırdık sadece bu kaydı öneminden biniyen bu kaydıyla birçok işgal ve problem çözülüyor kardeşler hatta uluhiye tevhidinde bile bazı problemler bu kaydıyla çözülüyor yani şu anlamda bazı problemler getirilen şüphe bağında uluhiye tevhid hakkında getirilen şüphe şüphe bağında bile birçok işgal çözülüyor bir dah teyit tarafından gelen şüphelerin dahi bir ne bu kaydıyla çözülmüş oluyor o yüzden Bu kaydenin mantığını iyi yakalamamız gerekir. Şimdi oku. Bu ayet-i kerimeler Hilal bin Ümeyye'nin hanımına zina suçu isnat etmesi üzerine inmiştir. Fakat hükümleri hem onu hem başkasını kapsar. Bunun deliliği Buhari'nin rivayet ettiği Seher bin Sa'du radiyallahu anh'dan naklettiği şu hadisi şereftir. Radiyallahu anh'dan, evet. Buna göre...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 Yani bu ayet sana da, bu ayetin hükümleri illa sen de muhatapsın. Demek ki bakın kayda ispatlandı mı? Resulullah bu kaydayı uygulamış. Ne yapmış? Muteber olan, lafzın umumiliğidir, sebebin hususiliği değil. Yani burada itibar alınan Hilal İbni Hümeyye değil, değil mi? Hilal İbni Hümeyye'nin başına gelen herkesdir itibar alınan. Demek istiyor Resulullah, tamam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 Fakihlerin kullandığı kaidelerdendir. Dolayısıyla ortaktır bu kaide. Usulü tefsir ile usulü fıkıh arasında nedir? Ortaktır. Bu meselenin ismine dediğimiz gibi alimler şu ismi vermişlerdir. Ennel ibrate bi umumi lafsi la bi hususi es sebep. Muteber olan lafsın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Bakın, faydaya devam ediyorum bu kaide alakalı. Ve cumhur ulema arasında ra iracı olan bu kaydenin muteber olduğudur. Çünkü İslam'da bazı alimler çıkmıştır. Demiştir ki muteber olan sebebin hususiliğidir. Lafsın umumiliği değildir diyenler çıkmıştır. Ama onların içerisine yüklediği anlam sizin şu an aklınıza gelen ilk anlam değildir. O yüzden fazla takılmayın. O yüzden şöyle bir ifade kullanıyorum. Bakın bu kaydenin içerdiği anlam genel itibariyle mutlak olarak değil genel itibariyle İcma edilmiş kaidelerdendir tüm ümmet arasında 73 hırka arasında diyelim Tamam Bakın Kaidenin peki anlamı ilmi olarak nedir Kaidenin anlamı Olarak özü şudur Kitap alın Gerçek kitap e, okuma Tamam gerek kalmadı tamam Evet. Kaidenin anlamı kardeşler özlü olarak Şudur bakın şimdi Diyoruz ki ifadelere dikkat edin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 Hepsini bu genel hükm'e dahil etmemizdir, yapmamız gerekenler. Yani kısacası özel bir sebep hakkında inen bir ayetin lafzı umum ise hükmü de nedir? Umumdur. Tamam? Peki neden bu böyledir kardeşler? Neden bu böyledir? Çünkü çok basit. İbnü Seymin de buna değindi. Çünkü genel olarak şerafin nasları, delilleri bu ümmet için, yani tüm insanlık için inmiştir.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 Muakkak yalancılardandır diye dört defa şahitlik etmesi o zevceden cezayı savar, kaldırır. Beşincisinde de eğer o doğru söyleyenlerden ise yani kocan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı benim üzerime olsun der. Ayetler bu şekilde. İşte İbnu Usaymin bu li'an ayetleri kiderik ki bu ayetlerin ismi li'an ayetleri lanet ayetleri delir. işte İbnu Usaymin bu li'an ayetlerini li'an ayetlerini örnek veriyor.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 iniyor. Nur suresi ne? 6'dan 9'a kadar. Yani ayet Hilal ibn Umeyye hakkında iniyor. Peki işte kardeşler diyoruz ki, diyebilir miyiz bu ayet sadece ona kas? Yani bugün herhangi bir kimse gelse hanımına zina suçu atsa bu ayetleri uygulamayacağız diyebilir miyiz? He? Diyemeyiz. O zaman ne oldu? Kaideyi ikrar etmiş olduk. Muteber olan nafsın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 Bu kaideleri bilip fık ederseniz en azından enel ibrata bi umumil lafzi la bi husus sebebi bunun Arapçısını ezberlersiniz. Veya daha alt olarak da en azından bunun Türkçesini ezberlersiniz. Müteber olan lafzın umumiliğidir sebebin hususiliği değildir. Ve buna benzer kaideleri bilirseniz ve bir örnekle de sünnetten örnekleyebilirseniz ispatlayabilirsiniz diyebilirsiniz. O kaidesizin dünyanızda oturmuş ve o kaideyi birçok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 Savun, ehl-i sünneti savunursunuz, bidat ehlinin şüphelerini def edersiniz, değil mi? kafası karışan insanların hidayetlerine vesile olursunuz vesaire vesaire. Anladık mı? İşte bakın mesela örneğin, uluhiyet tevhidinde, bakın anlayın şimdi, uluhiyet tevhidinde bidatlarını, şirklerini savunan bazı kimseler ne diyorlar?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 bizi ne ilgilendirir? Bunlar Mekkeli müşrikler hakkında inmiştir. İşte denizde başlarına bir felaket geldiğinde ne yaparlar? Dini yalnızca Allah'a haskırlarlar. Karaya çıktığında da şirk koşarlar. Getiriyoruz ya şimdi biz bu ayeti. Değil mi? Allah'tan gayesinden yardım ya. Bunlar işte başkaları hakkında inmiştir. Başka kavimler hakkında inmiştir. Mekkeli müşrikler hakkında inmiştir. Bizimle ne alakası var? Biz Mekkeli müşrik miyiz? Gibi ne yapıyorlar? Göya bir şüphe getiriyorlar.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 E mana mana ibaduhum illa aliqarrubuna ila Allahizulfa. Biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz onları ibadet ediyoruz. İyi de diyorlar bunlar Mekke müşrikler hakkında ne alakası var bizim? İyi de zaten niçin müşrik diyoruz onlara? Onu anlamıyorlar. Evet Mekke müşrikler hakkında. Doğru. Mekke müşrikler hakkında. Hani müşrikler onlar işte bunu yapıyorlar. Anladık mı kardeşlerim? Bakın şunu da bilirseniz önemli. Davette, münazarada, caiz olan cedellerde en önemli hususlardan bir tanesi her zaman bunu söylüyoruz. İslam'ın kaide ve kurallarını, mukarrar kılınmış özellikle kaide ve kurallarını bilmek en büyük etkenlerdendir. Hem kişilerin hidayetine vesile olmada, hem de münazarada, hem de sünneti savunmada vesaire.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 onların alimleri tarafından da bu kaydenin kabul görülen. Çünkü baktığınız zaman e, usulü usûru tefsir adında hakkında kitap yazan yazmış. Ama mutlak anlamda tam ercüzü ile sünnet olmayan birçok eee eşarî, mâturdi, diğer fırkalar, mutezile bu kaydeleri ne yapmışlardı hepsi? Kabul etmişlerdir. O yüzden onların da kaydeleriyle ne yapıyoruz? Biz bu meseleleri ispatlıyoruz. Mesela ne gibi? Yine bakın mesela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 En azından şunu bilmemiz gerekir kardeşler. Bir kaydayı bileceksin, bir tane de örneğini bilmen yeterli. Bir kayda hakkında birden fazla örnek olabilir, birçok örnek olabilir. Ama en azından kaydayı bilip bir tane de örneğini bilmemiz bizim için nedir? En azından temel olarak yeterlidir. Bakın şimdi kardeşler hızlıca bu kaydaya bir örnek daha verelim ki, bu örneği kısa geçeceğim zaten. Ki bu örnek sahabenin bu kaydaya itibar alması olduğu için bir örneği veriyorum. Ebru, Resulullah tarafından uygulanan bir kaydaydı doğru mu? Bir de sahabeden örnek verelim bu kaydayı uyguladığına doğru. Uyguladığına dair Bakın Kâb İbni Ucre Tamam sahabeden Bu Kâb İbni Ucre'ye hac hac yaparken Başındaki bitler sebebiyle kardeşler Bu bitler kendisine eziyet verince Saçlarını kazımasını emrediyor Resulullah Halbuki ihramda saçlar kazılmaz doğru mu? İhran anında Bunun üzerine Allah Azze ve Celle fidye ayetlerini indiriyor Fidye ayetlerini indiriyor Kabirin ucularının durumundan dolayı. Fidye ayetleri Bakara sırasında şu şekilde: Artık içinizde kim hasta olur veya başında bir eziyet bulunursa ona oruç, sadaka ya hutta kurbandan fidye vacip olur diyor Allah. Tamam? Kimin hakkında? Kabirin ucu olayı hakkında. Tamam? Şimdi bu olay, bakın kardeşler, Bukhari'deki rivayette bu olayı anlatırken diyor ki Abdullah ibni Maqil diyor ki: Kabirin ucularının yanına oturdum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 ile ilgili ayet benim hakkımda indirilmekle birlikte hükmü hepiniz hakkında geçerlidir diyor. Yani ne diyor kabiru el ucure? En el ibrahevi umumul lafsi la bi khususu sebet diyor. muteber olan lafsın umumidir, sebep hususiliği değildir diyor. tamam O yüzden bu ayetler müşrikler hakkında indi, bu ayetler yahudiler hakkında indi, bizi bağlamaz vesaire. Bunların hiç birisi ellet tutulur şüpheler değil, bilakis batıl, çürük şüphelerdir.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 Dersi bitiyoruz inşallah. Çok daha net anlamış olacaksınız. Evet sesli bir şekilde oku. Lafzın umumiliği ve sebebin hususiliği. Şayet ayeti kerime özel bir sebep dolayısıyla inmekle birlikte lafz umumi bir anlam ifade ediyorsa ayetin hükmü hem iniş sebebini hem de lafzının kapsamına giren bütün hususları kapsar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ümmet için teşride bulunmak üzere inmiştir. Dolayısıyla asıl muteber olan lafzın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Bunu örnek liyan ayetleri gösterebilir. Söz konusu ayetler Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Eşlerine zina, isnat edip kendilerinden başka şahitleri olmayanların her birisinin şahitliği dört defa şahade etmesidir. Beşincisinde de eğer o der...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 Seni hak ile gönderene yemin ederim ki gerçekten ben doğru söylüyorum. Andolsun Allah benim sırtıma hat vurulmaktan beni kurtaracak, susuzlu, suçsuzluğumu ortaya koyacak vahiy indirecektir. Bunun üzerine Cebrail indi ve ona Peygamber Efendimiz'e eşlerine zina istat edip buyruğunu indirdi. Bu buyrukları beşincisinde de eğer der buyruğuna kadar okudu. Bu ayeti kerimeler...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 Görüldüğü gibi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam bu ayetler ifade ettiği hükmü Hilal bin Ümeyye içinde başkaları içinde de kapsamlı bir hüküm olarak değerlendirmiştir. Evet Allahu alem. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nebi'ne Muhammed'e Radiyallahu